Bugün Kopenhag İklim Zirvesi'nin ve İklim orucunun ilk günü. Size Kopenhag'dan sesleniyorum. Zirvenin yapıldığı Bella Center'dan sadece birkaç yüz metre uzaktayım. Kopenhag zirvesinde dünya liderlerine büyük bir sorumluluk bekliyor. Gerekli kararları almayan, insanlık için birinci önceliği olan iklim değişikliğine gereken önemi vermeyen dünya liderleri insanlıktan özür diliyorlar. İklim değişikliğini durdurmak için şansları olmasına rağmen bu konuda bir adım atmayan iklim liderini 2020'de yılında yaşlanmış olarak gösteren Greenpeace afişleri Kopenhag havaalanında billboardlardı. Dev afişlerde Obama, Merkel, Sarkozy, Zapatero ve Brown özür dilerim. İklim değişikliği felaketini durdurabilirdik ama yapmadık derken görülüyorlar. Greenpeace Türkiye'de de iklim için 1 minute demeyen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'deki halini gösteren bir afiş hazırladı. Saçları beyazlamış Erdoğan'ın pişman olduğu ve Özür dilerim Kopenhag'da iklim değişikliğini önleme şansımız vardı ama maalesef hiçbir şey yapamadık dedi görülüyor. Şimdiye kadar yüzün üzerinde devlet başkanı zirveye katılacaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri yine müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmasının önündeki en büyük engel. Oysa ki oturup bekleme lüksüne hiçbirimiz sahip değiliz. Çünkü dünya iklimiyle, doğa ile müzakere yapılmaz. Erdoğan hala Kopenhag'ın serinine yönelik hiçbir açıklama yapmaya gereği duymayan birkaç liderden bir tanesi. Şimdi akıllardaki birinci soru şu. İklim değişikliği gibi ciddi bir meselede Erdoğan sessiz oturmaya devam edip 10 yıl sonra bizlerden özür mü dileyecek? Yoksa Türkiye'nin ekonomik, çevresel ve toplumsal kaderini elinde tuttuğunu hatırlayıp Kopenhag'da güçlü bir one minute sesimi çıkaracak. Zirveye doğru bakalım neler oldu? Maldivler'de şu, su altında gerçekleşen bakanlar kurulundan sonra geçtiğimiz hafta Nepal Bakanlar Kurulu küresel ısınmanın Himalayalardaki etkilerini göstermek için Everest'te bir araya geldi. Bakanlar Kurulu toplantısı 5262 metrede gerçekleştirdi. Himalayalardaki buzullar alarm veriyor. Buzullar o kadar hızlı eriyorlar ki dağ eteklerindeki kasabaları tehlikeye sokarak buzul gölleri oluşuyorlar. Bilim adamları gelecek 10 yıl içinde buzulların yok olabileceğini söylüyor. 1.3 milyar insanın su ihtiyacı ise bu buzullardan kaynaklanan ırmaklardan karşılanıyor. İklim zirvesinden iki gün önce Fransa Nuclear Phase Out Network Kopenhag'da eylem yaptı. Açılan D pankartta binlerce insan iklimi nükleerle bozmayın diyordu. Amaç bazı hükümetlerin nükleer enerji iklim değişikliğinin çözümü gibi göstermesine karşı çıkmak. Çünkü bir dizi ülke yapılacak iklim değişikliği anlaşmasına nükleer enerjiyi bir sera gazı salımı azaltılma mekanizması olarak koymak istiyorlar. Üstelik bu ülkeler arasında Japonya, Kanada, Rusya, Hindistan, Afrika grubu ve Fransa da bulunuyor. Nükleer enerjiyi destekleme sebepleri ise doğrudan veya dolaylı endüstriyel çıkarlar ya da prestij ve milli bağımsızlık gibi doğru olmayan ve konuyla alakasız fikirler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ülkelerde halk nükleer enerji istemiyor. Hükümetler kendi halklarının taleplerinin aksine hareket ediyorlar. Nükleere yatırılacak her bir avro yenilenebilir enerjilere yatırılsa sera gazı salımı azaltımında 11 kat daha fazla başarı da elde edilebilir. İklime sahip çıkmak ve iklim değişikliği için harekete geçmek üzere siz de www.i-love-nuclear.org adresinde bir radyoaktivist olun. Dün gece yarısı 14 günlük iklim orucuna başladım. Bir yandan toplantıyı izlerken, diğer yandan yaşamımı sadece su ve tuzlarla sürdüreceğim. Dünya yok olmanın eşiğine gelmişken, bugün bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Bütün sevdiğim insanların yakın zamanda acı çekmesine, hayatlarının tehlikeye girmesine, karşısında büyülendiğim doğal güzelliklerin yok olmasına seyirci Olma, kal, e, seyirci olmak zorunda kalabilirim. Bu durumda oğlum bana bundan 20 yıl sonra baba sen iklim felaketine karşı toplumsal mücadelede ne yaptın diye sorduğunda ne söyleyebilirim? Bireysel olarak elimden şu anda sadece bu geliyor. İklim değişikliğinden en çok etkilenenlerin çektiği açlığı göze alarak belki onların dünyasını anlamaya çalışır ve bu adaletsiz dünyaya küçük bir pencere açabilirim. Her geçen gün daha çok insan iklim değişikliğine bağlı nedenlerden açlık çekiyor. Bu insanların her gün yapabildikleri tek şey hayatta kalmaya çalışmak. Kopenhag'da içi boş, yeşile boyalı söylemler çeken politikacıları değil, harekete geçen liderlere ihtiyacımız var. Durumun ciddiyetine dair biraz olsa da insanlarda duygusal bir tepki yaratabileceksem 14 gün aç kalmak benim için sorun değil. Ama asıl sorunum petrol endüstrilerinin veya büyük şirketlerin çıkarları için süresiz açlığa mahkum bırakılan, insanlar, milyonlarca insan ve bu insanların geleceğini garanti altına almak istiyorsak, açlığın dünyada daha da patlayarak oluşmasını engellemek istiyorsak Kopenhag'da mutlaka adil, yüksek hedefli ve hukuken bağlayıcı bir anlaşmanın imzalanması gerekiyor. Kopenhag İklim Zirvesi'nin ve iklim Orucu'nun ilk günü. Gezegen için mücadele sürüyor. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği